Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu haftada çarşamba akşamı sizlerle birlikteyiz ve teknolojinin karanlık yüzünün bize neler getirebileceğini, gösterebileceğini konuşacağız Murat'la birlikte. Murat'cığım geçen hafta programımızda fishing'i işlemiştik.